Beyazıt Bestami'nin muasırları sözlerinden anlamadıkları için kendisine çok zulmetmişlerdir. Cahil Sofiler de Mansur hakkında uydurdukları sözlerinin benzerini Beyazıt hakkında da uydurmuşlardır. İhyanın Şarihi Zebidi, İthaf-ı saadet Muttak'in adlı eserde, Beyazıt hakkında birçok söz uydurulmasının sebebinin haset ve cehalet olduğunu söylemektedir. El-Mevâhibus Sermediyye ve El-Hadâikul Verdiye adlı eserde, Beyazıd-ı Bestami hazretlerinin menkıbesine çok yer verilmiştir. Zünnûni misri Şeyhül Ekber ve daha birçok evliya, Arif Sehreverdi gibi imamlar, Beyazıd'ın üstün bir evliya ve kutbul fert olduğunu itiraf etmişlerdir. Adamın biri, ''Evliya günah işler mi?'' diye sorunca, Beyazıt ı Bestami hazretleri, allah Teala'nın Ta takdiri neyse o olur demiştir. Sünneti ihya etmek üzere, şeriatla amel etmeyi çok severdi. Hizmetçilerinden biri, ''Bana ismi azamı öğretir misin?'' diye istirhamda bulununca, ''Günahlarından sıyrıl, tevhidi kalbine yerleştir, Esma-ül Hüsna'dan istediğin ismi müracaat et, ismi azamı bulursun.'' cevabını vermiştir. ''Bana, ''Allah Teala'ya yaklaştıracak bir ameli göster.'' diyen adama şunu tavsiye etmiştir. ''Allah'ın dostlarını sev ki onlar da seni sevsinler.'' Gerçekte Allah Teala dostlarının kalbine rahmetle bakar. Onların kalbinde şahsiyeti bulunan kimse de ilahi tecellilerle müşerref olur. Binaenaleyh Allah Teala'nın dostlarının kalbinde bir dirhem kadar yerleşmekten daha üstün bir amel olamaz.'' Bazı sözleri Ülemanın ihtilafı rahmettir. Yalnız tevhidin tecridi hariç. Otuz yıl mücahade işinde çalıştım. Bu mücahadem sonunda anladım ki, kul için en zor şey ilim ve ilmin gereğini yapmaktır. Allah'ı Allah'la bildim. Allah'ın gayrini de Allah'ın nuruyla bildim. Allah Teala kullarını birçok nimetlerle süsledi. Bundan gaye onların Zatına dönebilmeleridir O kullara gelince Gidecekleri varlığı bırakıp Nimetleriyle meşgul oldular Allahumme, Bu kulları onlardan bir gayret olmadan Yarattın Onların arzusu olmadan Boyunlarına bir emanet yükü vurdun Bu halleriyle onlara Sen yardım etmezsen kim yardım edecek Ebu Ali Cüzcani Beyazıt Bestamiye atfedilen Ve ondan nakledilen hikayelere ''Sözlere ne dersiniz?'' sorusuna şöyle cevap vermiştir. Biz onu kendi haline bırakırız. İhtimal ki o, içinde bulunduğu hale mağlup olup öyle söylemiştir. Anlattıklarını manevi sekir halinde anlatmıştır. Beyazıt'ın makamına yükselmeyi dileyen onun gibi nefsiyle mücahede etmelidir. O zaman Beyazıt Bestami'nin sözlerindeki manayı anlar. En iyisini Allah Teala bilir. Allah Teala ondan razı olsun. Şeyh Tayfur bin İsa, Beyazıt Hazretleri, Bestam adlı yerde Hicri 188 senesinde doğmuş, 231 veya 261'de vefat etmiştir. Aslında kabri şerifinin nerede olduğu malum değildir. Veysel Karani radıyallahu anh ve Beyazıt gibi Uveysiyyül Makam zevatın kabirleri ekseriyet meçhul olur. Beyazıt Şeyh Tayfur, İmam Caferi Sadık'ın ruhaniyetinden aldığı Sıddıkiye hilafetini Şeyh Ebul Hasan el-Kharkani hazretlerine devretmiştir. Artık bu sırr-ı azim Ebul Hasan el-Kharkani hazretlerine nakl olunmuştur.